Musaftaki sıralamada 103. iniş sırasına göre 13. suredir. İnşirah suresinden sonra Adiyat suresinden önce Mekke'de inmiştir. Medine'de indiğine dair rivayetler de vardır. Sure adını 1. ayette geçen ve zaman, çağ, ikindi vakti gibi anlamlara gelen asr kelimesinden almıştır. Sûrede insanı ebedi hüsrandan kurtaracak yollar gösterilmektedir. kiramdan iki kişinin karşılaştıkları zaman biri diğerine Asr Suresi'ni okumadan ve ardından selam vermeden ayrılmadıkları rivayet edilir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyandadır. Ancak iman edip iyi işler yapanlar birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başkadır. Asr, asır kelimesi isim olarak mutlak zaman, içinde bulunulan zaman, karn, 80 veya 100 yıllık zaman dilimi, gece, sabah, akşam, ikindi vakti, ikindi namazı, bir neslin veya bir hükümdarın, bir peygamberin yaşadığı zaman dilimi, bir dinin yaşandığı dönem gibi manalarda kullanılır. Müfessirler burada zikredilen asr kelimesini, ikindi vakti, ikindi namazı, mutlak zaman, Hz. Muhammed'in asrı ve ahir zaman gibi farklı şekillerde tefsir etmişlerdir. Bize göre, bunlar içinde surenin içeriğine ve mesajına en uygun düşeni, mutlak zaman anlamıdır. Buna göre surenin başında zamana yemin edilerek, onun insan hayatındaki yerine ve önemine dikkat çekilmiştir. Çünkü zaman Allah Teala'nın yaratma, yönetme, yok etme, rızık verme, alçaltma, yüceltme gibi kendi varlığını ve sonsuz kudretini gösteren fiillerinin tecelli ettiği bir varlık şartı olması yanında, insan bakımından da hayatını içinde geçirdiği ve her türlü eylemlerini gerçekleştirebildiği bir imkan ve fırsatlar alanıdır. Yüce Allah böyle kıymetli bir gerçeklik ve imkan üzerine yemin ederek, Zamanın önemine dikkat çekmiş, onu iyi değerlendirmeyen insanın sonunun ikinci ayetteki deyimiyle hüsran, ziyan olacağını hatırlatmıştır. Burada ziyanla ahiret azabı kastedilmiştir. Çünkü zamanı ve ömrü boşa geçirmiş insan için en büyük ziyan odur. Sûrede bu ziyandan ancak şu dört özelliğe sahip olanların kurtulacağı ifade edilmiştir. Samimi bir şekilde iman etmek, iyi işler yapmak, yani din, akıl ve vicdanın emrettiklerini yerine getirmek, yasakladıklarından kaçınmak, hakkı tavsiye etmek, sabrı tavsiye etmek, İkinci şıktaki iyi işlerin içinde hakkı ve sabrı tavsiye etmek de vardır. Fakat bunlar hem bireyin erdemini ve hem cinslerine karşı sorumluluk bilincini yansıttığı, hem de bireyi aşarak toplumsal yararlar doğurduğu için önemi dolayısıyla ayrıca zikredilmiştir. Hakkı ve sabrı tavsiye buyruğunda, bu görevlere kişinin öncelikle kendisinin uyması gerektiği anlamının da bulunduğu kuşkusuzdur. Bu husus, her akıl ve izan sahibi tarafından kolayca anlaşılıp benimsenecek kadar açık olduğu için, ayette bunun özellikle belirtilmesine gerek görülmediği anlaşılmaktadır. Ayetteki hakkı ve sabrı tavsiye, eğitimin önemine ve mahiyetinin nasıl olması, amacının ne olması gerektiğine de ışık tutmaktadır. Çünkü her eğitim faaliyeti sonuçta bir tavsiye yani nasihat ve irşattır. Doğru bir eğitim faaliyetinin amacı ise insanlara inançta, bilgide ve ahlakta hakkı yani gerçeği ve doğruyu aktarmak, bunun yanında hayatın çeşitli şartları, maddi ve manevi zorluklar, saptırıcı duygular, hata ve suç sebepleri karşısında da kişiye sabır ve dayanıklılık aşılamaktır. Hakkı ve sabrı tavsiye toplumsal hayat ve birlikte yaşamanın getirdiği bütün ahlaki görevleri içine alan geniş kapsamlı bir görevdir. Hakkın karşıtı batıldır. Batıl ise inanç ve bilgide asılsızlık ve yanlışlığı, asılsızlık ve yanlışlığı ahlakta kötülüğü içine alan bir kavramdır. Ayrıca hak, adaletle de yakından ilişkilidir bu açıdan ayette insanların adil olmaları ve adalet düzeninin yani herkesin hakkına razı olduğu ve herkesin hakkının korunduğu bir toplumsal düzenin kurulmasına katkıda bulunmaları gerektiği de anlatılmaktadır. Sonuçta kul, surede sıralanan dört ilkeden iman ve salih amel sayesinde, Allah'ın hakkını, hakkı ve sabrı tavsiye ile de kulların hakkını ödemiş olur. Görüldüğü gibi Asr Suresi en kısa surelerden biri olmakla birlikte, Kur'an-ı Kerim'deki bütün dini ve ahlaki yükümlülüklerin, öğütlerin özü sayılmaya değer bir anlam zenginliğine sahiptir. Bu sebeple İmam Şafii'nin sure hakkında şayet Kur'an'da başka bir şey nazil olmasaydı,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 Mutlaka sure-i vel asrı okurmuş bu neden? Çünkü meknun o büyük surede esrarı felah, Başta iman-ı hakiki geliyor, Sonra salah, Sonra hak, Sonra sebat, İşte kuzum insanlık, Dördü birleşti mi? Yoktur sana hüsran artık. Kıymetli dinleyenler, Bugün sizlerle Asr Suresinin tefsirini paylaştık. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle şimdilik Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren